Radyo Tiyatrosu Sevgili dinleyiciler Radyo Tiyatrosu'nda bu hafta Bilevne adlı oyunumuzu sunuyoruz Yazan Yahya Akengin Yöneten Niyazi Hancı Oyun'da rol alan sanatçılar Ahmet Atsız Karaduman, Ufuk Ensar Kılıç, Selim Nihat Hakan Güney, Ayşe Yüksel Baykal, Yusuf Orhan Aral, Ali Sinan Pekinton, Elvan Oytun Yücel, Gülay Sema Aybars... Of, of. Ne olacaksa olsun artık be Yok öyle efkarlanmakla kurtulamazsın Erzurumlu Hadi sen de bir uzun hava söyleyeceksin He. Nefesimi kesti şu çamaşırlar Sonra söylerim deli orman Hadi sen devam et Şu neydi söylesene Hani Hani neydi Tuna boyunda alişimi arayan kızın türküsüne Hadi, hadi söyle Artık tuna boyları da kalmamış Erzurumlu He, O da ne demek Moskov sarmış Tunayı Moskov <gülüyor> Daha biz burada ne güne dururuz kardeş Çamaşır yıkayıp türkü söylemek için mi he? He? Çavuşum Ahmet çavuşum Neler söyler bu deli ha? Ne var ne oluyor Kızdırma bizim <gülüyor> radaşı deli ormanlığı <gülüyor> Moskov Tunayı sarmış Doğru mu çavuşum <gülüyor> Doğrudur arkadaş doğrudur Moskov tunayı açtığı gibi bir yandan da Erzurum'a doğru taarruza geçmiş. buraya biz ne bekler dururuz bu vidinde çavuşum? Haklıdır abi bu Erzurum'da. Koskoca Osman Paşa ne durur? Ne düşünür daha? Emir bekler İstanbul'dan emir. Koskoca Osman Paşa nasıl durur böyle eli kolu bağlı? Hani hani sen anlatmıştın çavuşum? Moskofa nasıl ders verdin? Neredeydi ha? Kırım harbinde. Hem de ne ders Erzurumlu ne ders... Kalafeti savunmuş 20 bin kayıp verdirmişti düşmana Sonra Daha geçtiğimiz sene isyan eden Sırpları tepelemişti Bre ne ister bizden çavuşum bu sarı düşman ha, Ne istemez ki deli ormanlığı İstanbul'u bile ister bunlar <gülüyor> Aç tavuk kendisini daran ambarında görürmüş çavuşum Hasmın karıncaysa da Hafife almayacaksın demiş atalarımız Yaşasın <gülüyor> Ne olabilir çavuşum Ha, toplanma borusu işte. Hareket emri gelmiş olabilir. Silah başına, silah başına. Altı Paşa Hazretleri geldiler paşam. Hemen gelsinler. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Geç kaldık, Geç. Eğer Abdi Paşa, Başkomutanlıktan azdetilmeseydi, biz daha böyle çok bekleyecektik Paşa Hazretleri. Maalesef, Ruslar tunayı aşar açmaz onlara arkadan saldırabilirdik. Bunu teklif ettim, reddetti. Sırpların Rusları desteklemesinden korktu. Bu arada Rus kuvvetleri de Balkanlara kadar uzandı. Emrinizdeki 60 bin kişilik kuvveti Vidin'de hareketsiz bırakmakla ne düşündüler anlayamıyorum. İkinci teklifim kabul edeseydi şimdiye kadar Nibolu'daki Hasan Hayri Paşa kuvvetleriyle birleşir... ...düşmanın güneyden yolunu kesebilirdik. Atıf Paşa geldiler. Emrinize amadeyim Müşir Hazretleri. Hemen 12 bin kişilik kuvvetle hareket ediyoruz. Emredersiniz Müşir Hazretleri. Plevne ve Lofçe yolu üzerinde ilerleyip Süleyman Paşa'nın ordusuyla birleşeceğiz. Askerlerimiz sabırsızlıkla bekliyorlar. 200 kilometrelik yola çıkmadan önce etli pilavlı kuvvetli bir kahvaltı hazırlandı paşam. Elleri 400'er mermi bir haftalık teksimet dağıtılmak üzere hazırlandı. Böyle yolculuklarda yorgunluklardan istifade ederek soygunlara kalkışacak çapulcuların da daima olabileceği dikkatten uzak tutulmasın. Tedbirlerde bunu da hesaba katalım. Emredersiniz Müşın Hazretleri. Sizin asıl vazifenizi daha söylemedim. Buyurunuz efendim. Önce kuvvetlerin komutanı siz olacaksınız paşa. Emredersiniz. Emredersiniz. Yavaş ilerliyoruz yavaş. Herkesi kendin gibi sanma. Bugün güneş çarpmasından altı kişi düşüp kaldı. Duydun mu? Neyi? Sultan targraf başına çağırmış Osman Paşa'yı. Nasıl duyar? Nasıl öğrenirsin böyle şeyleri? E ne demiş? Gayrı o kadarını bilemem. Gelir dur! Bu gidişle biz... Şşş. Ne var ne oldu? Kolası sana bakıyor. Dinleyin. Öncü birliklerimiz etrafta kazak atlılarının görüldüğü haberini getirdiler. Yola gece devam edilecektir. Fısıltı halinde dahi konuşulmayacaktır. Müşir Osman Paşa Hazretleri'nin yeni bir emri bekleniyor. Allah'ım sabır ver bana. Komutanım. Yürüyüşe Krivodol köyüne kadar devam edilecek. Hayırdır inşallah. Sultandan yeni bir emir ulaştı Osman Paşa'ya. Süratle Plevne'ye varılacak. Zaten Plevne'den geçecektik. Ordumuz Plevne'ye girecek ve orada kalacak. Yeni bir durum mu var? Hem de acı bir durum. Rus generali Gorko... ...Balkan Geçitlerini ele geçirmiş. Olamaz. Hem de hiç kan dökülmeden. İnanılmaz bir şey. Osman Paşa da öyle diyor. Bütün komutanlar inanamıyor. Ama gerçek... Atıf Paşa komutasında 3 tabur Plevne'ye doğru süratle hareket etti Zira Ruslar Plevne'yi işgal etmek için yola çıkmışlar bile Bütün takım komutanları buraya Ha gayret aslanlarım Bakın ordumuzun çoğu nehri geçti Müşir Osman Paşa Bizleri bekliyor karargâhta Bekletmeyelim paşa hazretlerini Hadi yiğitlerim Hadi aslanlarım Güzel çok güzel Hey Mehmet Arkandaki arkadaşına dikkat et Ne oluyor Mehmet sana soruyorum ne oluyor Düzemiyor komutanım Burası boyumuzu aşıyor Yardım et ona Ne olacak bu komutanım Bırakma sakın geliyorum <Gülüyor> Ver elli bana. Onca düşman askeri koskoca Tuna nehrine geçti de Biz şu İskit suyunu mu geçemeyeceğiz Hadi aslanlarım Paşa askerleri bizleri bekliyor Hadi aslanlarım Oldu. Bak Bak işte Ellerinizi kıyıdaki şu otlara atın ah. Tamam Hadi hadi. Hemen elbiselerinizi bulun Hangi arabadaysa hemen bulun <gülüyor> Herkes sağ salim nehre geçti oh. Şükürler olsun Allah'ım Hadi ben koşuyorum. Bakın, bakın Osman Paşa kürsüye çıkmış... ...karargahın önünde bizleri bekliyor. Hadi aslanlarım. askerlerim. Bize bundan sonra... ...daha büyük zorluklar bekliyor. Henüz düşmanla karşı karşıya gelmedik. Şimdi size vereceğim... Elim haberde maneviyatınızı kırmasın. Nibolu maalesef düşmüş. Lofça'da düşman eline geçmiştir. Eğer düşman işgaline uğramadan Plevni'ye yetişirsek memleketi asıl büyük felaketten kurtarabiliriz. İstanbul'un kaderi dahi Plevni'yi elde tutmamıza bağlıdır. Şayet Plevne Rusların eline geçerse kuvvetlerini Balkanlara Ortanda, İstanbul'a sevk etmeleri için ortada bir mani kalmayacaktır. Onun içindir ki bu harbin kaderi Plevne'de tayin edilecektir. Dolayısıyla memleket ve milletin kaderi size bağlıdır. Ruslar da bizler de zıt istikametlerden Plevne'ye koşuyoruz. Bu yarışı biz kazanacağız. Allah bizimledir. Önce yürüyeceğiz. Sonra savaşacağız. Birliklerimizin önü Vüt Köprüsü'ne ulaştı. topçusu bu. Playa sırtlarını dövüyor. Yarışı kazandık. İşte şu minareler Pirevlen'indir. Atıf paşamız öncü taburları tepelere yerleştirmiş. On dokuz minare saydım. İki kilise kulesi. Çoğu Müslümandır. Sizin Erzurum gibi. Bizim Erzurum'un hepsi Müslümandır. Bizim deli ormanda da sokaklar böyle huzurlu olur. Bak şuraya. Beyaz evler, ince minareler... Altın Paşa'nın topçusu karşılık veriyor düşmana. Ayağımızın tosuyla girişeceğiz düğüne. Gazamız şimdiden mübarek olsun. Ben öne gidiyorum. Herhalde Milli Vahazetlerinden yeni emirler var. Dağları da Yanık bayrağı. Güneş doğarken hücuma geçilecek. Sen bu gece rüya gördün mü? Uyuyamadım ki göreyim. Ben gördüm. E, ne gördün? Ben ben şehit olacağım Erzurum. <gülüyor> O hiç bilinmez deli ormanlı. Ancak Allah bilir. Ee, ne o? Üzülüyor musun yoksa? Moskov'un Tuna'dan öteye atıldığını görmeden ölürsem... ...gözlerim açık kalır. Ben de Erzurum cephesinde devuşmek isterim. Ha. Burada zafer kazanırsak... ...bizi Doğu cephesine gönderirler mi dersin? Sahi... ...Ruslar sizin oralara da hücuma geçmiş. Ordunun başında Muhtar Paşa varmış. Çok yaman bir paşaymış. ...bizim Osman Paşa gibi mi? Öyle derler. Allah başımızdan eksik etmesin onları. Amin. Amin, amin. ya amin. kayıyorlar. geri çekiliyor. Mevcut yedek kuvvetler sağ kanada. Talat Bey! Talat Bey! Emrediniz Müşir Hazretleri! Sağ kanatta neler oluyor? Kumandanları Hıfzı Paşa yaralanmış. Yardımcısı Yarbay Hüsnü Bey de. Durum iyi değil Müşir Hazretleri. Erlerin dünkü yol yorgunluğunu atamamış olmaları... Muharebe hattına git! Tabur kumandanlarını bul! Derhal askerlerini toplayıp... ...düşmana yeniden hücum ederek... ...eski mevzilerini geri alsınlar! Geri çekilenlere... ...asla merhamet etmesinler! Şunu da söyle ki eğer emirlerimi farklı altına yapmazlarsa karargah bataryalarını onların üzerine doğrultun ve onları iki ateş arasında bırakırım. Emredersiniz bu Hazretleri. ...deli ormanlı Erzurum'a gidecektim ben Erzurum'a Ha gidersin yine gidersin iyileşeceksin. Sen kimsin emişerin? Doktorum sen de hastane dersen. Nerelisin doktor bey? Avustralyalıyım. Senin anlayacağın çok uzak denizler ötesinde. Yani yani sen de mi Osmanlı'sın? Estağfurullah. <gülüyor> Çünkü sizin ...Kızılayınıza Ayınız'a gönüllü olarak katıldım. E, aman aman nasıl olur? Yani e, sen... Müslüman değil ama e, Müslümanları ben çok seviyorum. Bak, e, bu Teman Haber. O da İngiliz asıllı Alman. Ama Osmanlı ordusuna gönüllü asker yazılmış. Kafamı Kafamı karıştırdım doktor bey. <gülüyor> Aa, çok çok çok... ...iyi dövüştünüz. Ruslar sizlerin... ...üç katı zayiat verdiler. Ee, şey... ...doktor bey... ...deli ormanlıya bir şey oldum. İki bine e yakın şehit vardınız. Deli ormanı da... ...onların içinde miydi ya... ...bilemiyorum. Yani ben tanımıyorum kendisini. Anladım anladım. Şey... ...ben... Ben yeniden dövüşebilir miyim doktor? Aa, hem de çok iyi, çok iyi. Merak etme, çok sağlamısın. Ee, biraz bekle geliyorum. Sağ ol. Aa, görüyorsun tamam Habib, ne sağlam vücut yapıları var Türklerin. Öyle doktor. Bir macera usulünde girdiğim bu harp bana heyecan vermeye başladı. Git gide Türkler gibi duymuyor, onlar gibi düşünmeye başladı. <gülüyor> Bunca zamandır aralarındayım, hiçbir aşırı taraflarına rastlamadım. E bugün'e kadar bir Türk askerini içkili görmedim, e ilaç olarak bile iç gibi veremedim. Bu yüzden hayatlarını kaybeden yaralar bile oldu. E dini kurallarını çiğnemektense ölüme tercih ediyorlar. Emirlere itaatliler. Hele Osman Paşa gibi sevip saydıkları bir komutanları olunca ölüm vız geliyor. Bir haftalık yol yorgunluğundan sonra kocaman bir zaferi bu sayede kazandılar. Ee, şimdi hastane haline getirdiğimiz bir yerdeki yaralılara gidiyorum. Akşam yemeğinde misafirim olursun. Ee, Hadi hemen. Sanırım sanırım mümkün değil. Osman Paşa en kısa zamanda yeni bir Rus tarzını bekliyorum. Bu arada Ruslar toparlanmadan Lofça'yı geri alma karar vermiş. Galiba ben de Lofça yolcusuyum. Sağ kalırsam dönüşte görüşürüz. Hoşça kal doktor. Güle güle Termen. <Gülüyor> Moskou bu endeyi aşamaz. aşarsa. Tabyaların duvarına çarpar. Topları bizimkilerin üç misliymiş. Baksana. Ne var? Çerkes suvarisi. Ne var bunda? Her zaman dolaşırlar. Ha, ya, öyle değil. Herhalde mühim haberleri var. Ey aslanlar. Size müjde getirdim. Lokçadan düşman attık. Osmanlı bayrağını yeniden dalgalandırdım. Ey be be. ...Osman Paşa'mız neyi ister de yapamaz. Yaşasın! Ama kasabından da korkulur. Korkulur. Korkulur, korkulur, korkulur. korkulur tabii. Şu anda Plevde Meydanı'nda... ...dar ağacında asılı talancıların yanından geliyorum. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Dükkanlarını kapatan Bulgarlar... ...Paşa'nın adaletini görünce... ...işlerinin başına döndüler. Ee, o talancılar neciymiş ha? Hmm. Fırsatçı Yahudiler... Cesetleri soyarken yakalanan başı bozuklar. Düşmanın topları bizimkilerin üç katıymış. Doğru mu ağam? Doğru, Doğru. olsa ne çıkar? Hangi top ateşi yıkabilir şu duvarları? Hangi rus sağ geçebilir şu endekleri? Şu siperlerden sizi söküp atabilir mi Moskov? Osmanlı'nın Plevna ordusundaki asker sayısı... 30 bini bulmuştur Allah'a şükür. Yanık bayır düşmana mezar olur ancak. Bakın, bakın şu tepede mayiyetiyle yürüyen Osman Paşa hazretleridir. E, tabyaları kontrol ediyor. Düşmanın hücumu yakındır öyleyse Her an olabilir Hadi Allah yardımcınız olsun Güle güle Paşa bu tarafa geliyor Evet Uzaktan bile heybeti korkutuyor insanı Düşmanlarımız korksun Biz canımızdan çok severiz paşayı Merttir babacandır Düşün, ha. tokat nere, pileme nere? Ne tokadı be? Paşanın tokatladığını görmedin mi? <gülüyor> Canım şu bizim Sivas'a yakın yer olan tokat. Paşa Oral. Aa, anladım. Padişahın en çok sevdiği paşa olduğu için öbür paşalar kıskanırlarmış. <gülüyor> Canım olur mu öyle şey? Valla binbaşılar aralarında konuşurlarken duydum. Eğer öyle olmasaymış Osman Paşa'ya daha çok yardım gelebilirmiş. Osman Paşa'nın dirayetini kahramanlığını çekemeyenler... ...onun daha fazla yükselmemesi için ağırdan alıyorlarmış. Aman Allah'ım olacak şey mi? Hem de Moskov memleketimizi çiğnerken he? Osman Paşa bize doğru geliyor Subaylar etrafını sağladı <gülüyor> sus, sus da konuşuyor baksana Şu andan itibaren her an Düşman taarruzu olabilecekmiş gibi Vaziyet alınacak Her bir piyade erine 500 adet Mermi veresin Ekmek torbaları peksimetlerle Matralar kahveyle doldurulsun Tabyalara yiyecek içecek istifedesin. Yaralıları cephe gerisine taşıyacak arabalar yerlerini alsın. Şayet tabyalar düşman tarafından işgal edilirse buralardaki topları geri çekecek katanalar hazır tutulacak. Kılıçlar ve süngüler bilensin. Cerrahlar neşterleri ve testereleriyle hazır olsun. Bu sefer iş büyük. Birinciye benzemeyecek. Paşa her ihtimali gözler önüne seriyor. Bu sefer de kazanırız Allah'ın izniyle. ...General Skobalev geliyor. Rusya İmparatoru... ...Çar Aleksandr Hazretleri'nin... ...kahraman askerleri. On gün önceki birinci... ...Plevne ilgisi... ...İmparatorumuzu ziyadesiyle üzmüştür. Bu harbin düğümü... ...Plevne'de çözülecektir. Onun için... ...Osmanlı'nın bir askerine karşı... ...iki Rus askeri. Bir topuna karşı... ...üç Rus topu saldıracaktır. Plevne... ...bir kör düğüm bile olsa çözülecektir. Çarımız Aleksandra, İstanbul'un yolunu sizler açacaksınız. Şunu unutmayın, eğer Plevni'yi bu seferde ele geçiremezsek... ...bu harbi kaybetmiş sayılırız. Osmanlı padişahı da İngiltere'yi, Fransa'yı kendi safına çekerek... ...Kırım Harbi'nde olduğu gibi Rusya'yı mağlup masasına oturtabilir... Bakınız Tabiat bile bu sabah bize yardıma hazır Etrafı saran şu sis tabakası altında ilerleyerek Süngülerinizi Türklerin göğsüne dayayabilirsiniz Şafağı yutan bu toplar bizim Osman Paşa'nın tabyalarını Hallaç babuna çevirdikten sonra Bizler olacağız Pile'in sırtlarındaki Osmanlı süperlerinde Hücum ...kendirmek için mi karşıma çıkardı bu Osman Paşa'yı? Hani akşam yemeğini Plevne'de yiyecektiniz? Dünya gazetelerine bunu yazdıran sizlerdiniz beyler. Konuşun! Ekselans. Biliyorum General Skobel'e... ...fatının üzerinde yalın kılıç daldığın Osmanlı siperlerine. En rahat konuşacak sensin. Ama sonunda... ...sekiz bin ceset bırakarak... ...çil yavrusu gibi dağıldı ordularımız... ...Osman Paşa'nın askerleri önünde. Nedir bu adam? Kuvveti bizden kat kat az... Yiyecek içecek imkanları sınırlı. Her taraftan kuşatmamız altında. Buna rağmen toz duman ediyor bizi. Şurası bir gerçek ki... ...hark tarihinde şimdiye kadar... ...görülmemiş savunma stratejileriyle karşı karşıyayız. Kabul etmeliyiz ki... ...Osman Paşa bir askeri dehadır. Ne olursa olsun Plevne'yi istiyorum. Asker sayısı yüz bine çıkarılacak. Hasta alaylarım Plevne'ye yürütülsün. Romanya prensinden yardım istensin. Osman Paşa'nın ikmal yolları kesilsin. Beyler... ...sizlerden doğum günü hediyesi olarak... Plevne'yi istiyorum Ve karargahım Plevne tepelerinden birine kurulsun Harbi bizzat takip edeceğim Romanya prensi Karola benim imzamla şu telgraf çekesin Derhal yazın ve ulaştırın İmdadımıza gel İstediğin gibi, istediğin yerden, dilediğin şartlarla geç Acele Plevne'de yardımımıza yetiş Türkler bizi mahvediyorlar Hristiyanlık davasını kaybetmek üzeredir. Emriniz derhal uygulanacaktır, Excellency. 50.000 kişilik yıpranmamış Roman ordusunun saflarımızda olması şüphesiz çok şey ifade edecektir. Ancak yalnız Hristiyanlık davası Prens Karol için fazla çekici olmasa gerek. Ona vaat edeceğimiz bir şey olmalı. Anlıyorum bu kardeşim Grandük Nikola. Elbette öyle. Romanlar Osmanlılardan bağımsızlık isteyip dururlar ya. İşte onlara vaal edeceğimiz şey budur. Ve bu taarruzun kumandanı da Prens Karol olacaktır. Fakat excellent. Bu kararları tartışmıyorum Nikola. Başkumandanlığınız bize iki savaş kaybettirdi. Siz halen aşılamayan şıpka geçidini düşünün. Ve şunu da unutmayın. Eğer Plevne'den netice alamazsak... ...tahtımız bile tehlike denir. Hey, evet evet İmparator Hazretleri... Aleyhimizdeki kıpırdanmalar göz ardı edilecek cinsten değildir İmparatorum Sizin bizzat ordularımızın başında bulunmanız Askerimizi yenilmez kılmaya yetecektir Evet gerekirse kılıcımı çekip önlerine düşebilirim General Skobale Şurasını da bir kere daha belirtmeliyim ki Plevne'den halen ümitli olmanın bir sebebi de sizsiniz Askerlerimiz General Skobalev'in ölümsüzlüğüne inanıyorlar Teveccühlerine teşekkür ederim Grandük Nikola Hazretleri Askerin yiyeceğinin mükemmel olması için her türlü imkan kullanılacaktır Size bir aylık hazırlık süresi veriyorum. Doğum gününü, 11 Eylül'ü... ...Plevne'nin ortasında Tulteçine suyunun kenarında kutlayacağız. Bundan emin olabilirsiniz, Ekselans. Doğum gününüzde belki ben yeryüzünde olmayabilirim. Ama Ekselansları Plevne'de olacaklardır. Yeşiltepe tabyalarını ele geçiren düşman... ...Plevne'ye bir kama gibi sokuldu. Oradaki son ümidimiz... ...Yunus tabyasının halen direnmekte olmasıdır. Orası iki taborla takviye edesin. Paşam... ...Yunus tabyasının da düşmek üzere olduğuna dair... ...rivayetler yayılıyor asker arasında. Allah korusun böyle bir şey olursa... O halde hemen telgraf makinesinin başına geç... ...ve şu emrimi aynen yaz. Emredin paşam. Ne pahasına olursa olsun... Yunus tabyası elde tutulacaktır. Mevzini terk edecek olanın derhal vurulmasını emretiyorum. Müşir Osman Paşa. Affınıza sığınarak Paşa'm. Bir şey mi var? Padişahımızın zatı aileyimize vermiş oldukları gazilik ünvanında yazmak isterim. Yaz. Yes. Yaz. Yes. Evet, askerlerin bu ünvanın çok büyük bir manevi rütbe olduğunu biliyorlar. Şuraya bak binbaşı, Plevne ortasındaki o kalabalık da ne yani? Paşam, Plevne'den göç başladı. Ruslar geliyor diye bir fısıltı kulaktan kulağa dolaşıyor. Bulgarlar da o anı bekliyorlar. Onların beklenen vahşetinden kurtulmak için de kaçıyor Müslümanlar. Derhal durdurulsun. Bütün giriş ve çıkışları yasaklıyorum. Otuz Çerkes süvarisi oraya gitsin. Emredersiniz Paşam. Başakim Rayını da buraya gönder. Emredersiniz Paşam. Telat Bey, Yanık Bayır tabiyelerindeki kuvvetlerle Yeşil Tepeler'deki tabiyelerin geri alınması için taarruza hazır olun. Paşam, düşmanın o tabiyalara Yanık Bayır'a yeniden taarruz etme ihtimali her an mevcut. General Skobelev takviye almaya gitmiş. Bu mümkün değil. Düşman o tabiyalar önündeki kendi ceset yığınlarını bile aşamaz. Planenin kaderi yeşil tepelerde. E, bu ateş e, nereden çavuş? Şurada bir çukur var. Ah. E saçı sakalı ağırmış ihtiyarlar bunlar. Hey amca. E, ne var evlat? Ya, e şurada iki yaralı ihtiyar var. Amca siz ordudan değilsiniz. Biz 60 yıldır bu ordunun içindeyiz evlat. Moskov Premriye girecekmiş. Bari birkaç kişi eksik girsin. Amca. Osman Paşa geri alma taarruzu için bu süperlerdeki kuvvetlerini geri çekti. E. Bulunduğun siperi ölmeden terk edemezsin. Biz böyle gördük. Böyle öğrendik. Abi bunların yaptığına intihar denir. Tövbe de şehit oluruz şehit. geçti Osman Paşa. Yeşil tepelerdeki tabiyalara giriyor ordumuz. Allah yardımcımız olsun. Plane'de yaralıları koyacak yer bulamıyoruz. İlaç yok. Dua et. Allah bana da yardım etsin çavuş. Bozgun üstüne bozgun... Bu sorduları görevlerini yapamadılar da diyemiyorum Koşarcasına ölüme gittiler Plevne'yi çevreleyen tepeleri cesetleriyle örttüler Bu yenilgiyle Doğum günüm 11 Eylül hayatımın en sefil günü oldu Neredeyse 30 bini buldu Plevne'de asker hayatımız Siz ki Sivastopol savunmasının Dillere destan kahramanısınız General Todleben Söyleyin bana Yeni bir taarruzdan ümitli olabilir miyim? Excelanslarına şu gerçeği söylemek zorundayım ki... ...insan eliyle yapılmış istikamların en kuvvetlisi olan Plevne... ...Türkler tarafından da savunuldukça hiçbir zaman hücumla elde edilemez. Bakın General, Avrupa'da kamuoyu aleyhimize dönmeye başladı. Eğer Plevne'yi ele geçiremezsek İstanbul'a ulaşma hayallerimizden vazgeçsek bile... ...Rus halkına kendimizi anlatacak yüzümüz kalmayacak. Bu savaş için ağır borca girdik ve artık Avrupa devletleri bize kredi de vermez. Onun için General Todleven... Sizden Klevne'yi istiyorum. Emriniz olur ekselans. Ancak sizden zaman istiyorum. Ne kadar? Belki üç, belki altı ay, belki daha fazla. Klevne'yi abluk altına alacağız. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye kuş uçurtmayacak derecede sıkı bir kuşatma. Osman Paşa'yı ancak açlık ve kışla beraber yenebiliriz. Sabredeceğim genel Bunun için Sofya-Lofça yolunu tamamen ele geçirip bütün ikmal yollarını denetim altına aldıktan sonra 50 kilometrelik demir bir çember oluşturmak zorundayız. Bu çemberi zamanla kazma kürek hareketiyle daraltarak... Kazma kürek hareketi mi dediniz? Evet, ekselans. ...toprağı köstebek gibi kazarak... ...Türk siperlerinin burnunun dibine... ...karınca gibi sokulacak askerlerimiz. Bu yüzden daha çok askere ihtiyacımız olacak. 180 bin kişilik ordu veriyorum... ...emrine generali. Osman Paşa'nın 40 bin askerine karşı. Osman Paşa'nın çelikten pençesi... ...demirden iradesi karşısında... ...çok sayılmaz efendim. Tabii takdir buyurursunuz ki... ...kuşatma süresince de... ...karşı tarafı taciz edici hareketlerde ...bulunmamız şarttır. Bu yüzden de... ...yeni kayıplar vermeyi göze almak şart. General, biliyorsunuz 50 bin kişilik Romanya ordusu saplarımızdadır... ...ve en az Rus askerleri kadar istekli çarpışıyorlar. Zira bu savaşı kazanmamız halinde onlara bağımsızlık vaat ettik. Eski bir asker olarak bilirsiniz ki bağımsızlıklar büyük bedeller ödenerek elde edilir. Onun için General Toldeven, sözünü ettiğiniz düşmanı taciz etme hareketlerinde... ...Romenleri kullanmanızı istiyorum sizden. Anlıyorum ekselansın. ...ancak kendilerinin Rus askerlerinin ölümlerini azaltmak için kullanıldıkları düşüncesine kapılmaları halinde... ...savaş ortasında savaşın kendinden büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Bu mümkün değil General. Zira bağımsızlığı hak edip etmedikleri bizi buna inandırmalarına bağlı olacak. Şurası da muhakkak ki Ekselans. Eğer Osmanlı Devleti kendisine bağlı Romanya Prensliğine tam bağımsızlık vereceğini vaat etseydi... Osmanlıların yanında bize karşı savaşmayı tercih ederdi Romenler ve sonuç. Biliyorum, biliyorum Genel. Grandük Nikola'nın mesajını getiren kazaklar gelmek üzere gazi paşam. Telat Bey mesajı onlardan al kendilerine beklemelerini söyle. Emredersiniz gazi paşam. Allah'ım. ...can kaygısını çoktan unutmuş olan Plevne'deki bu Müslüman askerlerini... ...devletin itibarına gölge düşürecek bir akıbete sürükleme. Buyurun Gazi Paşam. Zafaç Buyurun efendim. Mareşal Hazretleri... ...ekselansınıza aşağıdaki hususları bildirmekle şeref duyarım... Gorni, Dubnik ve Telis'teki Osmanlı kuvvetleri esir alınmış Rus orduları Oskov'a ve Uraça'daki mevzileri ele geçirmiştir Plevna ise Çarlık Kassa alayları ve Granadirlerle güçlendirilmiş Rus Batı ordusu tarafından kuşatılmış bulunmaktadır Yiyecek ve içecek ikmalinden ümidi kesmeniz gerekir İnsanlık adına ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için direnmekten vazgeçip ...teslim şartlarını görüşebileceğimiz yeri bildirmenizi rica ederim. Aksi halde dökülecek kanların sorumluluğu da size ait olacaktır. Maraşer Hazretleri, hürmetlerimin lütfen kabulünü rica ederim. Nikola, Avrupa Rus Orduları Başkomutanı. Ne dersiniz Talat Bey? Mektubun başında söyledikleri doğru olabilir mi paşam? Olabilir. Görüyorsun ki aylardır yardım alamıyoruz. Eğer Osmanlı ordusu dışarıdan avlukayı yarma hareketine girseydi, Neyse... Eğer bu yapılsaydı biz yine söker atardık etrafımızdaki çemberi. Kazak süvarilerinin geçip geldikleri güzergahlarda... ...askerlerimizin açlık ve yoksulluğuna dair bir emare görülmemiştir inşallah. Buna çok dikkat edildi paşam... Şimdi bu kazaklara cevabi mektubumuzu vereceğiz. Tercüman hemen gelsin. Emredersiniz paşam. Bu arada öyle bir ziyafet verilsin ki kazaklara ömürlerinde görmemiş olsunlar. Bundan sonra da unutmasınlar. Ve işte bizim askerimiz her gün böyle bolluk içinde yaşıyor densin. Anlaşıldı mı Telat Bey? Anlaşıldı paşam. ...senin uğrunda asırlardır savaşan milletimizi zehir Beni emretmişsiniz paşam. Kağıdın kalemin hazır mı? Hazırdır efendim. O halde yaz. Ekselanslarının tarafıma gönderdiği... ...12 Kasım 1877 tarihli mektubu almış bulunuyorum. Emrim altındaki imparatorluk ordusu, cesaret, dayanıklılık ve gücünü her vesileyle ispat etmiştir. Bugüne kadar yapılmış olan savaşların hepsinde muzaffer olmuştur. Majeste Çar Hazretleri işte bu sebepten hassa alaylarını ve granedirleri getirmek zorunda kalmışlardır. Gorni, Dubnik ve Telis yenilgileri ve oralardaki kuvvetlerin esir alınması, bütün ulaştırma imkanlarının abluk altında bulunması... Ana yolların işgal edilmiş olması, ordumu düşmana teslim etmem için yeterli sebepler değildir. Birliklerimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve Osmanlı ordusunun şerefini korumak için yapmaları gereken her şeyi henüz yapmış değillerdir. Bugüne kadar inancımız ve vatanımız için kanlarımızı seve seve döktük. Teslim olmaktansa daha fazlasını vermeye hazırız. <gülüyor> Dökülen kanların sorumluluğuna gelince, bu sorumluluk her şeyden önce, dünyada ve ahirette bu savaşı tahrik etmiş ve çıkarmış olanlara aittir. Ekselansınıza olan hürmetlerimin kabulünü dilerim. Gazi Osman, Plevne ordusu başkomutanı. Yine bir yazı gösteriyorlar bize siperlerden Okusana şunu Kars e, düştü Muhtar Paşa'nın ordusu Teslim oldu e, Sizler de Dört bir yandan kuşatılmış durumdasınız Kaçmanız Ya da yardım görmeniz imkansızdır. Çağır barış yapmak istiyor Uf. Sizi burada tutan Osman Paşa'dır Teslim olun ve yaşayın. Teslim olmazsanız... ...açlıktan, soğuktan... ...öleceksiniz. Yapabileceğinizin en iyisini yaptınız. Dayan kurşunu Ahmet. Aldılar cevaplarını. Ee, Osmanlı başkomutanı Mehmet Ali Paşa... ...bütün orduyu toplamış, bize geliyormuş Osman. Ben bunu bir ay önce duymuştum. Gelecekmiş. İnşallah. Ne var? Niye ateş ettiniz? E, maneviyatımızı bozmak için bize yazı gösteriyorlar. Maneviyatınız bozulmasın. Siper nöbetleri bir saate indirildi. Günlük ekmek de yüz dirheme düşürüldü. Ama bundan da maneviyatınız bozulmasın. Sen de epey haber varmış hemşerim. Anlat hele. Yardım gelecek miymiş yardım? Moskov çemberini aşıp da ağır yaralıları bile ulaştıramıyoruz başka yerlere. Yaralı çok mu ki? Çok. Bütün evler dolu. ...tifo salgını da var. Başka? Başka ne haberin var hemşerim? Hiçbiri yüreğimizi ferahlatmadı söylediklerinin. Orhaniye yolunda hiç duman görüldü mü? Güneyden top sesleri geliyor mu? Hani İngilizler bize yardım edilecek deniyordu? Hani padişahımı söz vermişti? Bütün kuvvetleri Plevna'ya göndermeye? Osman Paşa teslim olacak diyenler varmış, doğru mu? Osman Paşa yeni bir mektup yazmış Rus komutanına. Ee, ne demiş? Sofya'ya yahut Videne çekilmeye razı olursanız teslim olurum demiş. Ya... Onlar ne demiş? Biliyorlar bizim her geçen gün biraz daha tükendiğimizi. Kayıtsız şartsız teslim demişler. Osman Paşa da reddetmiş. Bakın, bakın haberci geliyor bu tarafa. Hayır haber hemşerim. E, haberler çoğalıyor. Komutanlarımız soruyorlar. Ölümü göze alarak Moskov çemberini yarmaya mı... ...yoksa bu şartlar altında beklemeye mi razıdır askerler? Moskov çemberini yarmak için ölmeye... E, ne olacaksa olsun böyle beklemektense herkes sizin gibi söylüyor. Osman Paşa'mız bunu da kazanır Allah'ın izniyle. Bekleyerek ölmektense çarpışarak ölelim daha iyi. Demek öyle. Bütün asker böyle istiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bu çıkışı yapma taraftarıyım. Lakin subaylarımızdan bazıları bu durumda dökülecek kanların sorumluluğunu yüklenmekten kaçıyorlardı. Şimdi askerin umumi arzusuna onlar da uyuyorlar. Şurasını belirtmeliyim ki kimse kendini aldatmasın. Böyle bir harekatın başarı şansı çok azdır. Fakat yurdumuzun şerefi ve ordumuzun adı bu son harekatı yapmaya bizi zorluyor. Sofya'ya uzanan Orhaniye yolu General Gorko kuvvetleri tarafından kesilmiştir. Bu yolda başarı sağlama ümidi yoktur. Plevne'nin kuzeybatısındaki Vid köprüsünden geçip... ...Rus hatlarını bu noktadan zorlayacağız. İsker Nehri doğrultusundan Sofya'ya doğru ilerleyebiliriz. Talihimiz yaver gider de bu sonucu alabilirsek... Vid'in Plevne ve Sofya orduları birleşir... ...yüzeli taburluk bir kuvvet olur. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Amin Başka bir çaremiz de yoktur Çıkış harekatı gününü bildiriyorum 10 Aralık gecesi En önemli husus Bu harekatın düşman tarafından bilinmemesidir Buyurun bir şey mi vardı Telat Bey Evet paşam Plevlili Türkler böyle bir fikir olduğunu duymuşlar Şu anda dışarıda bekleyen Eşraf var Ne istiyorlar? Yalvarıyorlar Ne diye? Ordumuzla birlikte Plevle'yi terk etmek istiyorlar Zira aksi bir durumda Bulgarların hiçbirini sağ bırakmayacağını biliyorlar. Nasıl olur? Hastalar, yaralılar, üstelik en az 500 Arabe eder ailelerin bize katılması, bu da ordumuzun hareket kabiliyetini azaltır. Sizinle görüşmek için yalvarıp duruyorlar Paşam. İşlerinden birisini çağır. Çoluk, çocuk, yaşlılar, kadınlar. Ordu'nun göze aldığı zorlu yürüyüşe nasıl katlanabilirler? Paşam, Gazi Osman Paşam, elini ayağını öpmeye geldik. Kumayın bizi küfar elinde. Allah'a yemin ederim ki bizi bıçakla doğrar bunlar. Ümidimizi size bağladık. Ölürsek de sizinle, kalırsak da sizinle. ...kendi köylülerini hürriyete kavuşturan... ...Rus çarının bir katliama göz yumması düşünülemez. Paşam, paşam... ...Rus çarının ordusu gelmeden... ...birimizi sağ bırakmaz Bulgarlar. Peki ya hastalar? Hareket edemeyecek kadar yaşlı olanlar. Ferhat Bey... ...papazlarla Bulgar eşrafını... ...harekattan bir gün önce yanıma gelmedin. Hazreti İsa ve İncil üzerine yemin ettirip... ...hastaları onlara bırakacağız. Emredersiniz paşam... Hazırlıklar geceli gündüzlü sürdürülecek. Siperlere yerleştirilmek için kukla askerler hazırlansın. Arabaların topların tekerleri yağlansın. Saman sarılarak ses çıkarmaları önlensin. Her subaya sürekli ateş eden Winchester karabini, her ere 130 mermiyle 6 günlük peksimet dağıtılsın. Her tabura 60 yük atı ve 12 öküz arabası tahsis edilsin. Doktor Harbert, yaraların bulunduğu evlerin kapılarına bir yazı iliştirsin. Pilevlenin Müslüman ahalisi için ayrılacak araba sayısı 300 olsun. Ordu iki tümene, her tümende üç alaya bölünecek. Bir alayda konvayı korumakla görevli olacaktır. Çıkış günü emrimde her bir tabur ve alayın harekatı için gereken ayrıntılar yer alacaktır. Netice itibariyle birinci tümen Rus hatlarını yarmak için saldırıda bulunacak, ikinci tümense onu destekleyecektir. Son olarak şunu da bir kere daha hatırlatayım, bu harekatın başarısı büyük çapta gizliliğe riayet edilmesine bağlıdır. Eğer düşman haberdar olana kadar şafak sökerken Vit Vadisi'ni geçersek zafer bizim olabiliyor. Genelim, genelim. Başlayayım. Şey, e, Türkler çıkıyormuş püler neden? Ne? Türkler çıkıyor mu? Evet genelim. Bremeden gelenler öyle söyledi. Ya, Koca Osman Paşa, bunu da yaptı. Ha. Derhal telgraf makinesine geç. Her tarafa bildir. Hücum! Birliklerimizin köprüyü geçmeleri için karşımızdaki Rus alayının yok edilmesi lazım. İkinci tümen hareketi hazır olsun. Çok zor paşam. Rus tümeni çevirdi arkamızı. Grenadierler süngü hücumuna geçti. Bütün yedek kuvvetleri ateş altına sür paşa. Paşam! Gazi paşam vuruldunuz. Paşam şuradaki kulübeye girelim Kan kaybediyorsunuz Gidelim İkinci cumaya gitti cuması şey, durumun kötü Birkaç saat daha ateşe yakalanmadan ilerleyebilseydik bu iş tamamdı paşam evet, nasıl oldu da fark ettiler birini ...atık şu andaki gibi bitmiş olsun bu savaş. Birliklerimiz... ...tahrik edici hareketten sakınmalı. Osman Paşa'nın... ...ordusu gafil avlandı ve... ...Plevne savunmasındaki... ...üç savaştan fazla kayıp verdi belki de. Bu yüzden... ...şu anda yapılacak herhangi bir tahrik... ...yeniden daha çok... ...Rus kan akıtabilir. Hala genelim generalim? Dokuz başta ejder mi bu Türkler? Onlarla bizim asker ve silah gücümüz arasındaki... ...farkı düşünürsen anlarsın. Şu anda yenilmiş olsalar bile memleketlerinin şerefini kurtardılar. Osman Paşa büyük askerdir ve her zaman öyle kalacaktır. Genel bu gelen Osman Paşa değil. Anlayacağız. Biraz hızlanalım ki bit köprüsünün orta kısmında buluşabilirim. Ben General Skoberev. Kiminle görüşüyorum? Ben General Tevfik. Osman Paşa'nın kendisini bekliyorduk eksil Osman Paşa Kimin? yaralıdır. Ümit ederim ki yarası ağır değildir değil mi? Bilmiyorum. Görüşmek istediğiniz biri var mı? Kiminle görüşmek istersiniz? İşiniz mi var general? Konuşmuyorsunuz. Osman Paşa teslim oluyor. Türk ordusu şu andan itibaren... ...Gazi Paşa'm gelemeyecek durumdadır ordusunu teslim etme işini de başkasına bırakmak istemediğinden general ganetski'nin yatmakta olduğu kulübeye kadar gelmesini rica ediyor. Derhal general ganetskiye bildirin. Eh, emredersiniz ekselans. Paşam, paşam lütfen öyle durun. Kanı zor durdurabildik. ...içeri Rus generalini. Buyurun general. E, e, Marşal'im... ...yaralısınız. E, lütfen, lütfen rahatsız olmayın. Ben Strelkov. Rus ordusu generallerinden. Oturun general. Aa, yok, böyle iyi. Buraya kumandanım... ...general Ganetski'nin emriyle geldim. Kendileri... Ekselanslarınıza tebriklerini bildirmemi, imparatorumuzdan henüz bu konuda bir emir almadıklarından şu anda size ve ordunuza ancak kayıtsız şartsız teslim olmanızı teklif ettiklerini iletmemi buyurdular. Kendimi ve askerimi ordularınızın başkomutanının ellerine teslim ediyorum. Kader böyleymiş. Marşal'im her şey sadece Allah'ın elindedir. Buna bütün benliğiyle inanan bir orduyu teslim ediyorum size. Ee, Kumandanım, Genel Ganetsi geldiler işte. Geçmiş olsun. Tebrik ederim. Yapmış olduğunuz çıkış saldırısı fevkaladeydi. Lütfedin artık askerlerini silahlarını bıraksınlar. Adil Paşa'yı bu meseleyle ilgili görevlendiriyorum gereken yapasın. Buyurun general. Kalaşım. Osman Paşa geliyor! Osman Paşa geliyor! Paşa geliyor! Çar onu ayakta karşılamaya hazırlanıyor. Geliyor işte. i̇şte, işte. Ya, Çar'ın elindeki kılıç Osman Paşa'nınmış. Çar kılıcını geri verecekmiş. Zahmet ettiniz Ekselans. Siz davetime icabet etmekle şeref verdiniz. Buyurun kılıcınız. Onu ancak sizin gibi bir kahraman taşıyabilir. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Plevne'den ayrıldıktan sonra memleketimizde tedaviniz süresince şeref konuğumuzu olacaksınız Meraşal. Ben Plevne'yi böyle bırakmamıştım İmparator Hazretleri. Anlıyorum. Bulgarlara Hazreti İsa ve İncil üzerine yemin ettirip ağır yaralarımı ahaliden ağır hastaları bırakmıştım. Dokunmayacaklardı. Lakin buraya gelirken sokaklarda katledilmiş o zavallıları gördüm. Maalesef. Ancak sizi temin ederim ki biz Senüs Pilevne'ye ulaşmadan yapmış bu hunharlığı Bulgar fanatikleri. İmparator Hazretleri şahsıma gösterdiğiniz ali cenaplığın uzantısını elinizde esir bulunan perişan askerlerim için de düşünmek isterim. Endişe buyurmayın Mareşal. Siz ve askerlerimiz artık düşmanımız değilsiniz. Günler birbirini takip ediyor ama bir gün diğerine benzemiyor. Biri zafer getiriyor, diğeri keder. Bugün zafer sizin, keder bizim. Yarının ne olacağı bilinmez. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor, şanı büyük Osman Paşa, Pilevne'den çıkmam diyor. Karadeniz akmam dedi, ben Tuna'ya bakmam dedi. Yüz bin Moskov gelmiş olsa Osman Paşa korkmam dedi. Kılıcını vurdu taşa, taş yarıldı baştan başa. Şanı büyük Osman Paşa askerinle binler yaşa. Düşman Tunay'a atladı, karakolları yokladı. Osman Paşa'nın kolunda 5000 bin top birden patladı. Radyo Tiyatrosu